Kanakkale Deniz Savaşları Osmanlı ordusuyla İtilaf Kuvvetleri donanması arasında geçen savaştır. Cihan Harbi 19. yüzyılın sonlarında sömürgelerini artıran büyük devletler amansız bir silahlanmaya gittiler. Bu silahlanma sonucu Avrupa'daki siyasi güçler çıkarları doğrultusunda bloklaşmaya başladı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği oluşum itilaf devletlerini oluştururken sömürgeleri olmayan ve sonradan gözünü açıp pastadan pay alabilmek için uğraşan Almanya ve İtalya bir tarafta yer alıyordu. İttifak grubu olarak adlandırılan bu ekipte Rusya'nın baskısından bunalan ve çok uluslu yapısıyla köklü devlet Avusturya Macaristan İmparatorluğu da vardı. İlişkilerin gitgide gerildiği, savaşçılıklarının atıldığı ortamda İtalya taraf değiştirdi. Almanya ise çıkacak olan savaşta birçok avantajından dolayı ve en önemlisi savaş alanını genişletip yükünü azaltmak adına Osmanlı'yı yanında görmek istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu ise gerek içinde bulunduğu yalnızlıktan kurtulmak gerek yakın zaman önce kaybettiği savaşları telafi edebilmek adına başta İngiltere'nin yanında yer almak istediyse de istenmemesi üzerine birkaç farklı girişimin ardından zaten uzun süredir birçok alanda yakınlaştığı Almanya'nın yanında yer aldı. Damarda durmayacağı açık olan kan Avusturya-Macaristan veliahtının Bosna'daki suikastıyla 1914'te akmaya başladı. Çanakkale Boğazı'na saldırı ve orada bir cephe açılması fikrinin bir Rus isteğiyle ortaya çıktığı bilinmektedir. 1914 sonlarında Doğu Cephesi'nde Erzurum Köprü köy ve Azaf saldırılarının Osmanlı lehine geliştiği bir sırada Rus Çarı II. Nikola 2 Ocak 1915'te İngiltere'ye müracaat ederek Doğu Anadolu'da savaştığı Türkiye'nin herhangi bir zayıf yerinde yeni bir cephe açıp açmayacaklarını ve kendilerine askeri malzeme konusunda yardımcı olup olmayacaklarını sordu. Çar bu isteği yaparken asla Çanakkale Boğazı'ndan bir cephe alacağını düşünmüyordu. Fakat Çar'ın isteğinin Londra'da değerlendirildiği günlerde Çanakkale boğazına saldırı düşüncesi İngilizlerde, özellikle de Winston Churchill'de netleşmişti. İngiltere Bahriye Nazırı olan Winston Churchill, savaşın başından beri Çanakkale üzerine gidilmesi konusunda ısrarcıydı ve Rusya'nın bu isteğiyle gerekli koşullar oluşmuştu. İngiliz kabinesi bu teklifi konuşurken, Deniz Bakanı, Ocak 1914'ten beri Çanakkale boğazını abluk altına tutan Amiral Carden'dan, Boğaz'ın yalnız denizden zorlanmasının mümkün olup olmadığını sordu. Amiral'in iyi bir plan ve güçlü bir donanmayla bu işin kolay olacağını belirtmesi İngiliz kabilesini paçaları sıvamaya itti. 20 Ocak 1915 tarihine kadar gerekli planlar yapıldı. İngiltere bu harekat için Fransa'nın da desteğini istiyordu. Ve Churchill vakit kaybetmeden Fransız meslektaşı Victor'a bu isteği bildirdi. Fransızlar doğudaki sömürülmemiş bu bakire toprakları İngiltere'nin tek başına almasına izin vermemek adına armadaya filolarıyla ile katılacaklarını bildirdiler. Yenilmez armadasını yüzen çelik kalelerden oluşturan itilaf kuvvetleri boğaza saldırarak bir taşlı birçok kuş vurmak istiyordu. Çanakkale boğazı çok zorlanmadan bir iki gün içinde geçilecek İstanbul işgal edilecekti. İstanbul'un işgali hem tüm dünyada hayret uyandıracak hem de şehir Osmanlı'nın kalbi olduğu için Türkler savaştan çekilecekti. Bu gösteri karşısında tarafsız olan Bulgaristan ve Romanya İngiltere'nin yanında yer alacak Almanya'nın etrafını saran çember tamamlanacaktı. Aynı zamanda itilaflar Rusya'ya yardım ederek Bolşeviklerden kurtulacak ve Rusya'yı yeniden savaşa dahil edeceklerdi. Böylelikle daha savaşın başında kesin ve ezici bir zafer kazanacaklardı. Bu öngörü ağızları sulandıracak kadar tatlıydı. Kimse aksi bir durumu aklına dahi getirmiyordu. Sonuçta onlara göre Osmanlı Türklerinin çağı çoktan kapanmıştı. Taktik ve strateji Osmanlılar Boğaz Tahkimatı'nı 3 ana gruba ayırmışlardı. İlk kısım dış tahkimattı ve 4 Tabya mevcuttu. Ertuğrul, Settülbahir, Orhaniye ve Kumkale. Burada 19'a ağır olmak üzere 29 top mevcuttu. İkinci kısım orta tahkimat olarak adlandırılmıştı ve hareketli 24 obüs 8 dağ topu ve 10 havadan oluşuyordu. Üçüncü kısım ise Boğaz'ın kilidi, merkez tahkimattı. Buradaki tabyalar ise şöyleydi. Rumeli Mecidiye, Rumeli Hamidiye, Namazgah, Değirmendere, Mesudiye, Dardanoş, Çimenlik, Hamidiye, Anadolu Mecidiye ve Naray'dı. İrili ufaklı 137 topta bu merkezde bulunuyordu. İtilaf kuvvetlerinin saldırı planı Amiral Cardin tarafından hazırlandı. Plana göre... Önce boğazın girişini savunan dış bataryalar uzun mesafelerden bir ateşte tahrip edilecekti. Ardından merkez tahkimatlar susturulacak, üçüncü adım olarak da Çanakkale şehri ile Nara Burnu arasındaki hedefler yok edilip İstanbul'a gidilecekti. Diğer tarafta Türkler 1914'ün ortasından beri boğaz savunmasına hazırlanmaktaydılar. Bu nokta imparatorluk için önemli olduğundan, 17. yüzyıldan beri zaten birçok abluka ve savaşa sahne olmuştu. O zamandan bu yana dönem dönem gerekli tabye ve kaleler inşa edilmişti. Son büyük savunma tertibatı 1880 ve 90'lı yıllarda gerçekleşti. Bu yıllarda çokça para akıtılıp boğaza yeni tabyalar kurulmuş, eski olanlar onarılmış ve son model toplar yerleştirilmişti. Çanakkale imparatorluğun kilidi olarak görülüyordu. Ve bu yüzden buradaki güç Avrupalıların tahmin ettiği kadar zayıf değildi. Belki de imparatorluk coğrafyasının en sağlam mevki haline getirilmişti. Türk Genelkurmay'ı boğazın savunma sisteminde mayınlardan yer alanmaya büyük önem vermişti. Ana mayın hatları 1,5 kilometre genişliğinde bulunan ve Çanakkale Boğazı'nın en dar yeri olan Soğanlıdere Dardonos önünde başlamıştı. Kıyılara da bu 10 mayın hattını koruyacak gizli obüs bataryaları yerleştirilmişti. Genelkurmay Başkanı Enver Paşa, Yalnız denizden yapılacak bir saldırıyla Çanakkale'nin geçilmesinin imkansızlığını görmekteydi. Bu konuda inancı tamdı. Bu nedenle İstanbul'da halk arasında dedikoduların uyandırmış olduğu korku, kuşku ve telaşa pek aldırmıyordu. Ona göre düşman büyük istikamları uzaktan ateş altına alabilir, tahrip de edebilirdi. Fakat mayın hatlarını savunan bataryaları tahrip etmek için onların çok yakınına kadar gelmesi gerekliydi. Bu durumda yaklaşan gemiler küçükse kolaylıkla batırılabilirdi. Büyük savaş gemileri ise batırılma korkusuyla zaten oraya kadar yaklaşmayacaklardı. Şayet düşmanın donanması mayın atlarını geçip Çanakkale şehri önüne kadar gelir, boğazı kırılarak Nara burnuna dönüp Marmara'ya geçerse bu kez de karşısında Türk donanmasını bulacaktı. Türk donanması küçüktü ama etkili toplara sahipti. Oysa dar olan Nara burnunun da teker teker dönmeye mecbur olan düşman gemileri bu dönüş esnasında Türk gemilerine karşı ancak iki topla ateş edebilecek durumda olduğu halde 5 kilometreden fazla olmayan etki menzili içinde Türk donanmasının en aşağı 30 topu onları karşılayacaktı. Bu durumda en büyük zırhlı gemiler bile batırılabilirdi. O da olmadığı İstanbul'un Marmara'ya bakan kıyılarına yerleştirilen toplarla son direniş gerçekleşecekti. Yani başkomutan vekili Enver Paşa daha en başta kafasında savaşı kazanmıştı. Tedbirler bu kadar değildi. Almanya'dan getirilen Amiral Yuston savunma hazırlıklarına refakat ediyordu. Çanakkale boğazını korumakla görevli 1. ordunun başına Liman von Sanders geçirilmiş, İstanbul'u Karadeniz tarafından korumak maksadıyla düzenlenen 2. ordunun başına Vehip Paşa getirilmişti. Boğazları ve İstanbul'u koruyacak bu iki ordunun mevcudisi 200 bindi. İtilaf kuvvetlerinin boğazı geçerken Tabyalara asker çıkarma eylemine girişmesi halinde mevkileri korumak için iki güç görevlendirilmişti. Birincisi, askerleri top mevzilerinde yer alan ve direkt genel kurmaya bağlı olan Çanakkale Mustakhem mevki komutanlıydı. İkincisi ise 1. Ordu'ya bağlı 13. Kolordu'ydu. Çanakkale Mustaken Mevki Komutanı yüksek yetkilerle donatılmış Cevat Paşa'ydı. 13. Kolordu Komutanı ise Esat Paşa'ydı. Kara Savaşlarında adını duyacak olan Mustafa Kemal ise Tekirdağ'dan sevk edilen ve 13. Kolordunun genel itaati kuvveti olmakla görevlendirilmiş olan Tümen'in komutasını almıştı. Bu kişiler isimlerini tarihe yazdıracaklarını o an elbet bilmiyorlardı. Deniz Üstünde Savaş 20'ye yakın devasa savaş gemisinin bulunduğu 100 parçalık armada Şubat 1915'te boğaz önlerine vardı. Saldırı için 19 Şubat gününe karar verilmişti. Saldırının başlama vakti öylesine seçilmiş bir tarih değildi. Bu tarih daha önce yaşanmış olan bir olayın yıl dönümüydü. 1807 yılında Osmanlı Devleti Rusya ile savaşıyordu ve İngiltere Rusya ile müttefikti. Bu sebeple Rusya'ya yardım etmek üzere donanma gönderilmişti. Amiral Duckworth komutasındaki İngiliz donanması, Çanakkale önüne gelerek 19 Şubat'ta boğazı savunan Türk muhafızlarının gafletinden faydalanıp boğazı geçmiş ve İstanbul'un önüne gelmişti. Yaklaşık bir ay adalar civarında demirleyerek İstanbul'u tehdit etmiş, ancak Osmanlı Devleti'nin aldığı tedbirler sayesinde bir şey yapamayacağını anlayan donanma çareyi kaçmakta bulmuştu. Bu sefer hazır bekleyen boğaz muhafızlarının mukabelesiyle karşılaştığından bir miktar zayiatla kendini Çanakkale boğazının dışına atabilmişti. Çanakkale savaşlarında tarihi olayları ve sembolleri kullanmaya özen gösteren müttefikler ilk topuda Agememnon zırhlısını atacaklardı. Bilindiği üzere Agememnon Homeros'un İlyada destanında Truva'ya saldıran ve hileyle Truva'yı ele geçiren Yunan kralıdır. Müttefiklerde kendilerini İlyada destanının Truva'yı gelen kadim Yunan ordusu, ve tabi ki Türkleri de Truvalı olarak görme fantazileri mevcuttu. Popüler bir ifadeyle onlara göre Aşil ve Hektor bir kez daha karşı karşıya gelecekti. Hatta bu durum Türk tarafını da etkilemişti. Yeni mecbuada yayınlanan bir makalede bu münasebetle ilgili şöyle bir cümle vardır. Truva bir hayaldi. Çanakkale ise gerçek. Göndermeler yapan sadece itilaflar değildi. Bu sırada Beylerbeyi Sarayı'nda tutulan 2. Abdülhamit, Bursa'ya nakli için Padişah V Mehmet Reşat'ın, bu konudaki iradesini tebliğe gelen Dahiliye Nazırı Talat ve yanındaki Heyeteret cevabı vermiş ve Doğu Roma'nın son imparatoru Konstantin'e gönderme yaparak ''Biraderim Hazretlerine söyleyiniz ecdadımız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken Bizans imparatoru surlarda savaşarak can verdi ''Ben ondan daha az haysiyetli değilim hiçbir yere gitmiyorum ecdadımızın şerefli namına istihram ederim kendisi de gitmesin'' demiştir Bu 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in İngiltere'yi bombalarken Kral George'un Kanada'ya nakil işlemini red etmesiyle aynı fedakarlıktı. Kardın planının uygulanmasına 19 Şubat saat 10'da başlandı. İkisi Fransız, 4 İngiliz olmak üzere 6 zırhlı bu işi başarmak için görevlendirilmişti. Bu gemiler 12 bin ila 10 bin metre mesafeden bataryalar üzerine ateşe başladılar. Menzilleri kısa olan Türk bataryaları süsmak zorunda kaldılar. Saat 12'den sonra zırhlılar kıyılara yaklaşarak 7000 metreye yaklaşıp daha yakından ateş etmeye başlayınca Türk bataryaları da karşı ateşe başladılar. İki düşman gemisi isabet aldı. Amiral Carden saat 17.30'da geri çekilme emri verdi. İtilaf devletlerinin dış bataryaları bir günde tahrip etmek ümidi suya düştü. Ertesi gün daha da kötüleşen hava şartları İtilaf devletlerinin saldırısını 25 Şubat'a kadar geciktirdi. Havaların mevsime göre biraz düzeldiği, 25 Şubat'ta dış bataryalar üzerine saldırı tekrar başladı. Bu kez saldırıya 12 gemi katıldı. Türk bataryaları top menzileri alanına giren gemilere güçlü bir karşılık verdiler. İki gemiye önemli kayıplar verdirdiler. Ancak bataryalarımızın etkileri bu çok güçlü gemileri ilerleyişinden alıkoyacak durumda değildi. İtilaf gemileri yollarına devam ettiler. Yoğun ateş açıyorlardı. Türk bataryaları ateşi kesti ve kıyılardan içeri çekildi. Bunun üzerine İtilaf Devletleri 25 Şubat Harekatı'nın sonuçlarını anlamak için Tabyalara asker çıkardı ve henüz kullanılabilecek gibi görünen kalan topları tahrip ettirdi. İtilaf Devletlerince Boğaz dış bataryalarının susturulması işi bu suretle sona erdi. 26 Şubat ve daha sonraki günlerde saldırı planının ikinci ve üçüncü aşamalarına yani iç bataryaların tahrip edilmesine girişildi. Amaç Dardanos ve Erenköy tabyalarını savaş dışı bırakmak için boğaza girmekti. Savaş gemileri ateş ederken mayın tarama gemileri de kendi yollarını açacaktı. Kıyılarda yerleştirilmiş gizli ve hareketli sarra bataryalarıyla Dardanos tabyasının topçuları devamlı olarak yer değiştiren mayın tarama gemilerine devamlı ateş ediyorlardı. Müttefikler 4 Mart'ta 100 kişilik kuvvetle ateş gücü kalmayan Settül Bayır'a çıkarma girişiminde bulunduysa da 20 kişilik takımıyla Bigali Mehmet Çavuş onları karşılamış ve İngiliz müfrezesinin neredeyse tamamını yok etmişti. Winston Churchill'ın emriyle 15 Mart'ta Çanakkale Boğazı'na kesin saldırı için karar verildi. 18 Mart'ta Boğaz'a girilecekti. Ne var ki saldırı kararının alınmasından bir gün sonra yorgunluktan, sinirden ve uykusuzluktan güçsüz düşen Amiral Carden hastalandı. 17 Mart'ta Amiral Carden'ın yerine onun kurmay başkanlığını yapmakta olan Amiral Derabık atandı. 18 Mart Derabık saat 10'da Boğaz'a giren donanmasını 3 grupta savaş düzenine soktu. 1. grupta Kuan Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson ve Inflexible bulunuyordu. Bu dört savaş gemisinin Sahra bataryalarına karşı güvenlikleri kuzey kanatta Prince George ve güney kanatta Trump gemileri tarafından sağlanacaktı. İkinci grup dört Fransız zırhlısından kurulmuştu. Suffren, Beauvut, Galius ve Charlemagne. İlk ikisi Boğaz'ın Anadolu kıyılarını, diğer ikisi de Rumeli kıyılarını bombalayacaklardı. Üçüncü grubu oluşturan Irrestable, Albion, Vengeance, Swiftsaire ve Majestic gemileri yedekte bırakılmışlardı. Üçüncü grup gemileri sırası gelince ikinci grubun yerini alacaklardı. Daha sonra da Cornwallis, Konopus, Dortmund ve Dublin Croazer'leri geliyordu. Bunlardan ilk ikisinin görevi mayın taramak, diğer ikisinin de aşırma ateşi yaparak Türk sahra bataryalarını arkadan vurmaktı. Saat 11.15'te birinci grup ateşe başladı. Donanmanın en güçlü gemilerinin bulunduğu bu grup, Türk tabiyalarını ...ve Çanakkale şehrini aralarından pay edip bomba yağdırmaya başladı. Türk toplarının menzilleri daha kısa olduğu için... ...Osmanlı topçuları çelik yağmuru altında sabırla bekliyordu. İtilaf kuvvetlerine bu aşamada asıl zararı... ...görünmeyen ve görünlüğünde çabuk yer değiştiren sahra bataryaları veriyordu. Amiral Ravık, Fransız gemilerinden kurulmuş olan ikinci grup gemilerine... ...kıyılara yaklaşarak yakın mesafeden bombardımanı devam ettirmesi emrini verdi. Bunlar Erenköy hizasında duran İngiliz gemileri arasından geçerek... Kıyıya yaklaştı. Ön kısımdaki Türk topçuları cevap vermeye başlamıştı. Ardından donanma boğazın en dar yerine yaklaşınca ve merkez tahkimatın menziline girince tüm Türk topçularına ateş emri verildi. Deniz saldırısının en hareketli anı başlamıştı. Türklerin ağır toplarıyla atışı düşman üzerine şaşırtıcı bir etki yaptı. Kaptan köprüsünden isabet alan infeksibül gemisi mürettebatına geri dönme emri verildi. Bovis zırlasında almış olduğu isabetten dolayı yangın başlamıştı Geminin toplarının yarısı kullanılmaz hale gelmişti 15 dakikada 14 isabet alan de savaş dışı kalmış sayılırdı Bu arada Çanakkale şehrinde düşman top ateşlerinin sebep olduğu yangın yayılmıştı Dardanos, Namazgah ve Hamidiye bataryaları Fransız gemilerinin ateşi karşısında etkisiz kalmıştı Fransız gemilerinin yıprandığını gören Derabık, bu gemilerin geri dönmelerini ve 3. grup gemilerle yedeklerin onların yerini almalarını emretti. Öndeki gemilerle yedektekiler yer değiştirecekti. Fakat boğazdan çıkmak, girmek kadar kolay değildi. 7-8 Mart gecesi Cevat Paşa'nın emriyle Nusrat Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ve Mayın Grubu Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey denetiminde 26 Mayın gizlice boğaz sularına döşenmişti. Bunlar ana mayın hatlarının tersine kıyıya paralel olarak Erenköy açıklarına yerleştirilmişti. Aslında bu 26 mayın Ruslar tarafından Osmanlı'ya karşı Karadeniz'e döşenmişti. Fakat Türkler bunları toplamış şimdi ise Rusların müttefiklerine karşı kullanıyordu. İşte bu mayınlardan birine çarpan Boğvıt birkaç dakikada 600-700 kadar mevcudu ile sulara gömüldü. Kurtarma işine karışan Goyles sırlısı da İki ağır top mermisiyle yaralanıp su almaya başlayınca diğer iki Fransız gemisinin yardımıyla ile savaş yerini terk etmek zorunda kaldı. Saat 14'ten sonra savaş 6 İngiliz zırhlısıyla bataryalar arasında tekrar top atışlarıyla başladı. Cehennem misali bir atmosferde yüzen kalelerle Osmanlı toplusunun mücadelesi devam ediyordu. Dardonos ve Mesudiye Tabyaları o gün adeta yıldız gibiydiler. Durmak bilmeksizin göğü kara dumanla buluyorlar, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu adeta haykırıyorlardı. Her safhasında bir kahraman çıkaran Savaş, şimdi ise Dardanos Tabyası Komutanı Topçu Üsteğmen Hasan Bey ve Teğmen Mefsu ön plana çıkarıyordu. Saat 15.15'te İrsiz Tabli zırhlısı Beyaztepe hizasında bir torpidoya çarparak yan yatmaya başladı. Makineleri su aldı, hareket edemiyordu. Oycu zırhlısı onun yardımına gitti, onu geriye çekmek istiyordu. Fakat Akıntı iki gemiyi Anadolu kıyısına doğru sürüklemeye başladı. Ayrıca Rumeli tabyasından kahraman Seyit Onbaşı'nın attığı top mermisi Oceni'nin dümenine isabet etti. Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye tabyasının erbaşlarındandı. Seyit Onbaşı'nın görevli olduğu bataryanın topları düşman ateşinden zarar görmüş ve bataryadaki dört toptan bir tek top sağlam kalmıştı. Bu topun da mermileri namlu ağzına götüren vinç arızalanmıştı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı yaklaşık 275 kilo ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak merdivenleri çıktı ve mermileri top kundağına yerleştirdi. Seyit Onbaşı 3. atışında İngiliz gemisi Okéano'a isabet sağladı. Atılan mermi geminin bacasından içeri girerek gemiye büyük hasar verdi. Mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Kontrolü kaybedilen ve kendi haline bırakılan Okéano'la ağır hasar alan Instable, Erenköy atıklarındaki mayınlara da çarparak boğaz sularına gömüldü. Üç sırlısı batan ve dört tanesi de savaşmayacak duruma gelen amiral, savaş gücünün üste birini kaybedince saat 17'de geri çekilme emri verdi. Birleşik donanma 1000'e yakın kayıp verirken, Türkler ise yaralı ve şehit olmak üzere toplamda 79 kayıp vermişlerdi. Zafer Osmanlı topçusunun olmuştu. Haberin duyulmasıyla Avrupa şoka uğramıştı. El kol sallayarak girilecek sanılan Çanakkale'de Türkler sürpriz bir direnç göstermişti. Haberin ulaştığı tüm Türk beldelerinde bayraklar asılmış ve eğlenceler tertip edilmişti. 18 Mart kahramanı olarak adlandırılan müstekem mevki komutanı Cevat Paşa'ya yıllar sonra 18 Mart 1915 gününün en kıymetli anı sorulduğu zaman o gün güneşin son ışıklarıyla boğazdan perişan elde çıkmakta olan düşman filosunun görünüşüydü diyecektir. Evet gün batımında donanmanın kaçmasıyla Osmanlı zaferi kazanmıştı. Ama destan daha yeni başlıyordu. Yastım. Ya stilimiz nazar